Arkadaşlar, gençler selam. Nasılsınız? İyi misiniz? Bence iyiler. Vallahi ben de kendimi birazcık daha iyi hissediyorum. Ne yalan söyleyeyim. Vallahi Faktan. geçmiş olsun o zaman. Eyvallah. Ee, <gülüyor> geçmiş oldu inşallah. Eee, niye toplandık? Niye toplaştık? Bu soruyu her sorduğumda ya da kafamda dile geldiğinde benim aklıma çok cheesy bir şekilde bir basketbol topu, bir voleybol topuna dönüşüyormuş gibi bir imaj geliyor aklıma. Gerçekten saçmaymış. Evet. Yani <gülüyor> Bunda da böylece paylaşmış oldum. Umarım gözünüze değirim birazcık daha aşağıya düşmemiştir. <gülüyor> Bir beach voley topuna dönüşme, toplaşma derken. Neyse. Geçelim. Bunları hızlı geçmek lazım. Geçen podcast'te e, bahsettiğimiz... Bu e bir kere G-Pod kaç? 47. 47 mi oldu? 47. Emin yani? E Koydum 46 diye şey. Çok netsin. Net mi abi? Tamam. Kesin bilgi. G-Pod <gülüyor> 47. 47. Ve bu bölümde G-Pod 46 Kaptan Amerika Kahramanların Savaşı Fragmanı podcastinde de bahsettiğimiz Batman ve Superman Batman v. V. Ve yazarken artık onu VE diye <gülüyor> yazıyorum. Acayip Türkçeleştirdim kafamda. Adaletin şafağı yazacağım diye. Batman ve Superman. Neyse. Fragmanlarını konuşacağız. Film hakkında biraz konuşacağız. Ve bilet için çekilişlerimiz henüz yapılmadı. Ve normalde bir bileti saygının çekeceği bir videoyla dağıtacaktık. Fakat o video ne yazık ki bir türlü gerçekleşemedi. Dolayısıyla biz de podcast'te bileti dağıtalım. Yani neden dedik. olmasın sonuçta? Aynen. Ha podcast'ten gitmiş ha videocast'ten gitmiş. Aynen öyle. Zaten yapacaktık bu e, podcasti Evet. Böyle evet. de bir amaca da hizmet etsin dedik. Ve böylece toplaşmış olduk. Yani bu podcast'te de bir soru cevap yapacağız ve karşılığında bir bilet vereceğiz. Aynen. Çok kolay olmasın diye podcast'in sonunda yapmayacağız soruyu. Ortalarında bir yerde soracağız ki dinleyin diye. Evet. İşlerini kolaylaştırmayacağız diyorsun yani. Yok ya. Peki o zaman. Fragmanlardan başlıyorum. Son fragmanı izledin mi bu arada? İzledim tabii ki. Eğer fragman kaçırdım diye üzülen ya da işte takip edemedim hepsini görmek istiyorum diyenleriniz varsa bir tane hayırsever geek arkadaşımız şey yapmış toplamda 12 dakikalık mı ne peş peşe yayın sırasına göre bütün fragmanları, TV spotları, ıvırları zıvırları dizmiş ve bir kat yapmış YouTube'da var Batman ve Superman e, supercut trailer diye arattığınız zaman direkt çıkıyor 12 küsür dakikalık bir şey yani şu ana kadar yayınlanmış ne varsa hepsine yayınlanma sırasına göre tak tak tak dizmiş ve upload etmiş geçen Bölümde şeyden bahsetmiştik işte. Bazı fragmanlar, bazı TV spotlar Batman ve Superman'den beklenmeyecek kadar kötüydü. Bazıları da acayip evet. iyiydi. Evet. Böyle inişli çıkışlı olması, istikrarsız olması tabi... Ya bunu ilk fragmandan beri konuşuyoruz aslında. Evet. Comic-Con fragmanını beğenmiştik. On hatta hani müzik kullanımı yetersiz bile olsa hmm. beğenmiştik yani. Bruce Wayne için ümitlenmiştik. Ben Efrek hani belki o kadar da kötü olmaz ya demiştik falan. Ama arkasından gelen fragmanla tam tersini hissetmiştim. Ya evet, şimdi bunları da konuşmuştuk. Evet, ya. acayip bir beklenti var sonuçta diğer filmler re nazaran. Yani beklenti seviyemiz çok çok yüksek. Çünkü ama Kaptan her Amerika fragmanla bizi ters köşeye yatırmaya devam ediyor. Yani Kaptan Amerika Civil War'u da çok bekliyoruz. O Age of Ultron'u da çok bekledik. Deadpool'u da çok bekledik. Ama yani bir kere Batman ve Superman'in aynı filmde aynı perdeyi paylaştığı ilk film olması, işte Wonder Woman'ın ilk beyaz perdeye girişi olacak olması, işte Justice League'in başlangıcı olacak olması gibi... Ya başka ee, karakterleri de hatta görebilecek tabii, tabii, olmak yani, ihtimalimiz. Cyborg, işte Aquaman'i belki Flash, hani Green Lantern olmayacak ama... Kaldı gibi Batman Süpermen'i bir sadece görmek bile yeterliydi ilk başta. Evet. Yani bütün bunlar birleşince olağanüstü hiç şu ana kadarki sinema çizgi roman uyarlaması deneyimimizde görülmedik Bir beklenti oluştu haliyle. Ve her büyük beklenti de işte şeyle geliyor. Hani ya sıçarlarsa ya işte beklentimizi karşılamazlarsa gibi bir şüpheyle bir tedirginlikle birlikte geliyor. ve Bilmiyorum ben Warner tarafında da hayır abi biz ne bekliyorsanız vereceğiz bize güvenin o böyle güveni evet, şeyini alamadım e, bunu da alamayınca birazcık böyle hani, e, bir huzursuzluk olmadı değil fakat en son okuduğum bir yazıya göre şu anda ön bilet satış rakamları zirve yapmış Batman ve süpermanin Çünkü ön biletleri satıl yani biletleri satılmaya başlandı filmin Deadpool'u da şeyde geçmiş bu e, Age of ön bilet satış rakamlarını geçti diyorlar. Bakalım. Yani e, izleyenler arasında çok beğenenler var. Çünkü öngör ön gösterimler başladı işte basına vesaire gösterildi. Daha önceki işte stüdyo gösterimlerinde de çok iyi ve olumlu yorumlar görmüştük. Tabii bunların hepsi kötü de... yorum da görmüştük ama stüdyo gösterimlerinde. Ben hatırlamıyorum. E, ama tabii şey de var. İşte, pazarlamanın bir parçası onlarda. da. Ben de öyle düşünmüştüm. Açıkçası Hala kesinlikle ve kesinlikle gördüğüm, izlediğim en iyi film olacak e, güveniyle bakamıyorum. Ama hiçbir şekilde de beklentim azalmış değil. Aynen öyle. Ya Çünkü e, şu da var şimdi. Senin de söylediğin gibi az önce ilk başta Man of Steel 2 olması Hı -hı. planlanan film. Birdenbire Batman vs. Superman'e dönüşüyor. Ondan sonra onun yanına Dawn of Justice ekleniyor. Evet. Sonra Batman v Superman Dawn of Justice olarak en son halini alıyor. Proje her bir katman büyüdüğünde beklenti Daha arttı. Da arttı. Yani, projede büyüdükçe büyüdü. Yani Batman Superman oldu, Justice League dahil oldu falan filan. Aynen bir de yaşanan spekülasyonlar da çok ilginçti bu dönem içerisinde. Çünkü bir sene ertelendi film. Şey de, dediler Ultron'la kapışacak dediler. Ondan sonra tırtı kaçtı dediler. Ondan sonra Marvel çıktı dedi ki siz madem Ultron'dan kaçtınız alın size Kaptan Amerika Civil War işte. Peş peşine sokacağız dediler. Bununla ilgili de Warner tarafından sert bir açıklama gelmedi yani. Sikerler, Civil War'da neymiş falan demediler. Fanboy olduğumuz için birazcık da şeyden de keyif alıyoruz. Bu Marvel DC didişmesinden de. Fakat o didişmeyi Warner sürdürmeyince de bir ne bileyim, bir gaz kaçtı orada. Bir hevesimiz kaçtı. Yani prodüksiyon gerçekten büyük bir prodüksiyon. Hatta daha şimdi onun haberine giriyorum. Pennyworth kelimesinin şey, e, marka tescilini yaptırmış Warner Bros. Ve e, çeşitli söylentiler var bununla ilgili. Televizyon serisi ile ilgili bir e, söylenti var. Diyorlar, bazısı diyor ki işte Gotham'daki Alfred'in bir yan e, spin-off dizisi mi gelecek? Yoksa Batman vs Superman ve işte akabinde gelecek olan Justice League'in bir companion web serisi mi yapılacak Pennyworth diye? Yoksa son zamanlarda işte çok sıkça karşımıza çıkan Alfred'in yeğeni Batman serilerinde çok sık karşımıza çıkar oldu. Hatta herkesin unutmak istediği Batman and Robin filminde de Alicia Silverstone'un Penny yeğeni olarak çıkıp gelip işte Batgirl olması gibi bir durum vardı. İsmi aynı mıydı hatırlamıyorum. Ama işte Penny de bir diziye yani işte o karakterin dizisi olabileceğiyle ilgili söylentiler de var. Ne olacağı belli değil. Hani sırf götü sağlama almak için biz tescilleyelim de daha sonra kullanırız da olabilir. olabilir. Ama tescil öyle çok kolay da verilen bir şey değil marka tescili. Özellikle Amerika'da pahalı da bir süreç. Hani heriflerin para gır da o yüzden umurlarında olmayabilir ama ciddi bir altyapı görmek istiyorlar bir şeyi tescil ederken. Hani sen bunu gerçekten kullanacak Böyle misin, bir spekülasyon yani. yaratmak, da dikkat bir... çekmek bile bir şey tabii, değil. Bu da bir amaç olmuş olabilir. Bunu başardı mı? Başardı yani. Evet. Türkiye'de biz bunu konuşuyoruz. Böyle durumlar var. Acaba yani DC sonuçta televizyon alanında Marvel'a göre birazcık daha başarılı işler ortaya koyuyor. Yani daha doğrusu daha büyük bir kitleye sahip olmayı başardı. Hani sadece DC ile değil Vertigo ile de artık işler. Ya bir yandan da borsada hissesi olan şirketler bunlar. Tabii, yani... tabii. Yani en ufak bir spekülasyon aslında hisse değerlerini artırıp öndürebilirler. Yani piyaza da sonuçta ara ara manipüle eden şirketler. Şu ana kadar kaç eminim bir 9-10 tane fragman TV spot ıvır çıkmıştır en az. 10 tane çıktı sanırım. Ee, bunun üstüne teker teker gitmeyiz herhalde ama... Başka Rus fragmanını gördük, Kore fragmanını hı -hı. gördük. Ne gördük? Alman fragmanını da gördük. Arada ek bir şey yoktu. hı. -hı. Arada onları da gördük TV spotlar dışında. Hani. Ve kadro olarak baktığımız zaman da büyük bir kadro var sonuçta. Batman Superman başta işte Henry Cavill'da. Ben Affleck var. İşte Jeremy Irons var. Ondan sonra Lawrence Fishburn var. Jesse Eisenberg var. Jesse Eisenberg var. <gülüyor> i̇şte şey var Amy Adams'ı var. Ondan sonra Batman'ın annesi de aslında hani evet, evet. E, A sınıfı sayılabilecek bir oyuncu. O var ne bileyim işte Cyborg'u ile, Aquaman ile, Flash'i ile. Yan kadro da var. Büyük bir prodüksiyon ve yaklaşık 150 dakika civarında bir gösterim süresi var. Yani iki buçuk saat ve daha uzunmuş aslında Zack Snyder bunu kese kese 2,5'a indirmiş. Çünkü 3'ü geçiyormuş normalde. Zack Snyder zaten 3 saatlik filmden çekiyor. <gülüyor> Böyle bir durum. Şey de bitti bu arada. Wonder Woman'ın da çekimlerini tamam. tamamlamış bu Herhalde bu gala furyası sonrasında da hemen de Justice League çekimlerini girişecekler. Bayağı da bir şey aslında çok da hissettirmeden hani bir saga oluşumunu End of Steel ile başlattılar. Ya onu diyecektim. Heh. Şimdi daha önce Marvel'ın phase 1'i biterken sanırım şeyi konuşuyorduk DC nasıl girişecek bu işe? DC Marvel gibi girişmeyecek. Hı hı. Önce solo filmler çekip sonra Avengers'a bağlamayacak. İşte Marvel'ın yaptığı gibi. Yani önce solo filmler çekip sonra Justice League'e bağlamayacak falan bunu konuşuyorduk. Evet derken Man of Steel geldi. Yani dedik ki hani ulan solo filmler yapıp yapmayacaktı. Sonra DC dedi ki yok yok yani solo filmler yapıp yapmayacağım gerçekten. Ama Superman yoktu. Batman daha Hı -hı. iki sene önce vardı. O yüzden işte Superman'i de göstermemiz lazım. Hatta sonra bir Batman Superman yaparız. Sonra da Justice League falan dedi. Hı -hı. Kafaları öyle bir karıştırdılar anladın mı? Hani evet. Bir yandan da dediklerini yaptılar. Superman'i verip arkasından Batman Superman dediler. Evet. Sonra da Justice League dediler yani. Yani şimdi şey de diyorlar. Aslında bu Menos Steel ile başlayan bir saga ve şey Menos Steel, Batman vs Superman ve Justice League filmlerinin bir üçlemesi olarak evet. düşünebilirsiniz dediler. Ve bu Batman vs Superman orta film olacağı için birazcık daha hikayenin yoğunlaştığı ve zirveye doğru taşındığı Birazcık daha karanlık olacak bir film olacak dendi. Ve şu ana kadar bizimle paylaşılan filmle ilgili detaylar arasında ki toplasan 11 dakika falan oluyor. Tamam hepsi aynı 11 dakikanın tamamı unik görüntüler değil. Sadece oradaki görüntüleri derlesek bile filmin işte %4'üne tekabül ettiği falan söyleniyor. Yani ben hesabını yapmadım. Ve bu %4'lük kısımda bile ne gördük abi? Nightmare Batman gördük. Ondan sonra o Nightmare'in içerisinde... Omega işaretini gördük, Darkseid, Bondrum'un gördük. Jesse Eisenberg'in Superman'in kafasını okşarken gördük. Zod'un kafasını gördük. Doomsday'i gördük. Hani gördük de gördük yani anlatabiliyor muyum? Yani en sonda Kryptonite olduğunu tahmin ettiğimiz bir sahne gördük. Nasıl bir film göreceğiz? Ben acayip merak ediyorum. Çok fazla öge var. Tamam orta film bir şeyleri build up etmeye çalışıyorsun. Yeni karakterler tanıtacaksın bir yandan da. Justice league'te de Darkseid'e Dark değineceğin için belki Darkseid'i de göstermek istiyorsun. E, filmde bariz bir kötü yok. Doomsday var gibi görünüyor ama Doomsday ne kadar var o, o belli değil. Sadece bu iki karakterin kapışmasıyla olup bitecek bir film de değil. Acayip karman çorman oldu benim filmle ilgili. Ya film, filmden ama ekstra kötü beklentimiz ne zaman oluşmaya başladı? Yani film Batman vs. Superman iken Batman Superman'in kapışmasını göreceğimizi Sonunda da işte bir şekilde dost olan, birbirlerine kıl olan ama dost olan iki karakterle bitirilebileceğini düşünmüştük mesela. Ayman yani şey mı? ama genel bir çizgi Kimse roman... Kimse bir Doomsdale, Lex Luthor, hiçbir şey beklenmiyordu aslında. Bu ikisi kapışacaktı falan hesapta yani. Ya şu yüzden bence çünkü genellikle bu çizgi romanlardaki çok sık kullanılan formüllerden de yani. Birbirlerini düşman gören yani bir kahraman kötü... vardır. İçin birlikte savaşmalıyız. Ondan sonra da A, kötü adam varmış. Biz bir, bir güçlerimizi birleştirelim. O kötü adamı yenelim. eğer sen de kötü adam değilmişsin. Hacı biz kanka olalım. dönem bir formül. Evet ama hani Yıllardır... o, o evrenin en büyük kötüsüyle başlamak zorunda değilsin ki o zaman bunu. Yani. Ya, bu yüzden biz hani filmin sonunda bölüm sonucu canavarı çıkacak. Bunlar onunla mücadele edecekler. Sonra kanka olacaklar. Mutlu son şeklinde bir kurgu ister istemez Bekle, bekliyor olduk. Ve böyle bir durumda işte al sana Doomsday, al sana şey, e, Lex Luthor, al sana şey, e, Side deyince böyle bir yani afalladık bir yani. Multiple gibi. Earths eksik bir, bir tek <gülüyor> mi bu yani? <gülüyor> <gülüyor> Crisis on Couple of Earths. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu arada o göndermemizi de açıklayalım. Bu Robot Chicken'in çikinin... son DC Special'ı, evet. 3. 3. 3. 3. DC special. Special'ını internetten bu izleyin arkadaşlar o. Gayet keyifli. Onun dışında da şeyler var işte. Polyhunter'ın oynadığı işte o senatör muhabbeti işte Superman'in davası muhabbeti var. İşte Jesse Eisenberg çıkıp da ne yapacak orada Lex Luthor olarak? Çünkü hani sonuçta bir yeşil mor zırk de ben Superman'i ineceğim. Lex Luthor'u değil o. Değil ama Superman'i ele geçiriyor gibi gözüküyor bir yandan da fragmanda. Yani şey göndermesi var orada Dark Knight çizgi romanını. Çünkü orada da işte hükümetin köpeği bir Superman evet, var. Yani burada da ona yakınsı evet. görsel sunuyorlar bize. Yani. Evet, çünkü hani sanki bir hükümet yani danışmanıymış pozisyonunda bir Lex Luthor görüyoruz işte. Lotor onu şovali ilan ediyor, bir önünde diz çöküyor hmm. yani Superman. Böyle bir sahne gördük abi. Ve acayip böyle DC takip eden insanlar olduğunuz için her kareden böyle 15 tane farklı çizgi roman hikayesini şey yapabiliyoruz biz. Hani ha siktir bu buradan mı? O bu oradan mı? E bu buradansa nasıl olacak? Şunda nasıl birleşiyor falan gibi kafamız biraz karıştı. Ne yalan söyleyeyim. Zack Snyder'ı ben hep Nolan'la Michael Bay karışımı bir yönetmen olarak hep görmüşümdür. Michael Bay kadar gereksiz anlamsız aksiyon kullanmaz ama hani çarpıcı aksiyon kullanmayı da bilir. Hikaye anlatımı Nolan kadar şey katmanlı olmasa bile yerinde yani hikayede aksiyon için ikinci plana atmayan bir yönetmen olarak görmüşümdür. O yüzden hem aksiyon sahnelerinden beklentim yüksek ki Batman'in o dövüş koreografisinin olduğu fragman bayağı şey yapmıştı beni etkilemişti. Sen de çok beğenmiştin yalnız hatırlamıyorsam. Man of Steel'ı izlediğimde o sanki dayağı yiyen benmişim gibi sinemada. Böyle... Evet sinematografisi inanılmaz. Evet. O sahneleri de tekrar görmeyi bekliyorum. Her ne kadar Batman, Zod kadar Superman'i fiziksel olarak zorlamayacak olsa bile kriptonit faktörünü de düşünürsek birazcık daha küçük ölçekli ama hani vurduru, vurdulu kırdılı birçok sahne. Yine dayak yiyeceğimiz sahneler olacak böyle evet. gözüküyor. Wonder Woman'ı ben birazcık daha... Geri planda kalacak gibi geliyordu bana ki Ama öyle de olmayacakmış gibi geliyor aynı şimdi zamanda. Şimdi evet şimdi fragmanlara bakılırsa öyle durmuyor o kadar geri planda da kalmayacakmış. Çünkü bayağı hikayesini izleyecekmiş. Aynen izleyelim. çünkü hemen ardından ondromunun filmi gelecek evet. ve onda da bir hazırlık yapılıyor. Hani ikinci film olmanın ya, ya da işte e, hani sona ya da büyük finale hazırlık. Yapma zorunluluğunun olması bu filmi bayağı hikaye anlatım dışında bir sürü yükün altında koyuyor oluyor. Ya yani O konuda biraz şeyim var tedirginliğim var açıkçası. Evet işte kararın Man of Steel'dan sonra apar topar alınmış olmasının sebebi bu. Yani Man of Steel ikinci filmi hazırlayacak aslında hiçbir şey yapmadı. O görkemli işte şehrin yıkılma sahneleri falan sanki tepki alınca birden senaryo oraya doğru değişti gibi biraz da. Yani şu andaki açık... insanlar evet. önce film çok iyiydi dedi. Sonra o hype geçtikten sonra yalnız bir dakika ya yani... Köpek köpek öldü falan. Bayağı baya insan öldürdü lan bunlar hmm. falan diye düşünüldü. Bir tepki doğdu. Tepki doğunca Warner ve hani Zack Snyder, Nolan falan şöyle açıklamalar yaptılar. Hani tepkiyi anlıyoruz ama bu bir hazırlık. Falan hı hı. filan dediler ve böyle sıyrıldılar işin içinden ve bu hazırlık dedikten sonra da artık onun üzerine bir senaryo yazılması gerekiyordu sanki. Ve oturup senaryo böyle yazıldı gibi hani biraz da. Ya öyle bir şey var sanki ama şu anda işte dediğin gibi hep böyle o hep zaten bizim planımız dahilindeydi açıklamaları. Yapılıyor hatta sürekli işte bu o şey yarışmasından kaynaklı Ben Affleck'te, Henry Cavill'de, Jesse Eisenberg'de böyle çıkıp röportajlar işte videolar falan paylaşıyorlar. Orada da atışmalarında sürekli bu konuda geçiyor. Yani hı hı. Yıktın lan sen şey e, metropolisinde konuşuyor oradan falan diyor Ben Affleck, Henry Cavill'a. Henry Cavill da diyor ki yani tamam yıktık da çömezlik toyduk yani. Ne yapabilirdim ki falan diyor. Yani orada resmi açıklamalar hep daha büyük bir planın bir parçasıydı. Dolayısıyla öyle olması gerekti. Yani Age of Ultron'da mesela bu Metropolis'in yıkılmasına ters tepki olarak bir sürü laf sokma koymuştum Marvel mesela. İşte ne bileyim özellikle Tony Stark'ın şehir yıkılırken bir halkı kurtarma çabası olsun. İşte halkla birlikte boş binaya dalarken binayı satın alıyor olması olsun. Ne bileyim işte ee, Sokovia'dan insanlar... Kurtarılırken köpeğin de kurtul kurtulması sahnesi olsun. Böyle bayağı bir e, hani bilinçli laf sokmalar vardı. Ama aynı şeyi de yapıyordu bir anda. Evet. Aynı şeyi de şimdi şey Batman ve Superman'in yaptığı taktiğin tersini yapıyormuş gibi Civil War'da kullanıyor. Evet. Tek tek gösteriyor. Buranın ebesini siktiniz. Buranın da anasını ağlattınız. Bilmem ne falan filan. Eğlenceli bir durum. 2-3 sene içerisinde olan biten şeyler bunlar. Belki herkes bunu Hani bir arada görüp değerlendirmiyor olabilir. O anda tüketiyor haberi sonra unutuyor olabilir. Bizim gibi işi gereği ya da hobisi gereği sürekli takip edenler. Bu süreci de görüyor. Süreci yandan. de görüyor. Çok eğlenceli oluyor. Gerçi DC ve Marvel hani çizgi romanlarda da bunu böyle 10 yıllardır yaptıkları için hani yani. biri bir event yapacaksa eğer ya ondan önce ona benzer bir eventle diğer yayına bir çıkar gelir falan ya birbirlerinden hani fikir Yürütürler böyle sürekli. Ya Marvel'ın bir tane dandik bir süper kahraman grubu var. Justice League'in çakması. Hatta en son versiyonunda Superman e, pozisyonda Hyperion falan var. Batman gibi bir karakter. Supreme Power diyorsun. Ha Supreme Power. Ama o yani şey çakması değil. Baya yani. tiye alan bir şey. Bir de o hani direkt Marvel'da değil. Nereden çıkma o? Öyle. Önce... Icon ondan sonra Marvel galiba. Icon da gerçekten de altı şeyleri hmm. de. Evet öyle, öyle bir durum var ama dediğim gibi o çakmasından öte şeyi... Yani şey... Vadif e... gibi aslında DC'den Marvel'a bir vadif gibi yani. <gülüyor> şey de çok ilginç. Thanos'un da Darkseid'in de da yaratıcısı Jack Kirby. Jack Kirby Marvel'dan ayrılıp DC'ye geçtiği zaman işte Darkseid'i yaratıyor. New Gods'larla birlikte Apokolips'i yaratıyor. Ve bir şekilde... İki kozmik evrende de şeyi saymıyorum, Galactus ve e, anti saymıyorum. Yani onlar çok dev şeyler. E, i̇ki evrende de aslında en büyük kötüler olarak bu aynı erifin birbirinden işte esinlenerek yarattığı iki karakterin bulunuyor olması da ilginç bir anekdot. Anekdöd. Ama böyle çok şey var. Yani birbirlerinden yuttukları çok karakter var. Yani yürüttü de sayılmaz çünkü Türkiye'de aynı, herif, tamam mı? O, o yani evet o onun için geçerli. Ama daha önce mesela McFaulinden de bahsettik böyle şeyden de bahsettik, Rob Lee filden, Life de bahsettik. Birbirinden o dönem de çok iş çalıyordu bunlar, <gülüyor> hala da çalıyorlar yani. Ya bir de şöyle bir şey olsa gerek. Yani şu anda ben çok fazla görmüyorum ama yani görüyor olsam da hani isimlerini sürekli unuttuğum için yazar çizerleri takip edemiyorum. Eskiden birazcık yani 90'larda birazcık daha fazla geçiş vardı diye hatırlıyorum yayıncılar arasında. Evet. Şimdi birazcık daha sabitleşmiş kadrolarla gidiyorlar ya da işte. Biraz daha fazla ekskluzif anlaşma yapmaya başladılar evet. Evet. O yüzden sanki bunların hepsi bu work for hire dedikleri yani... Sen yaratsan bile hakları ve tüm lisansları yayıncıya ait olan işler oluyor. Bir taraftan ayrılıp diğer tarafa geçerken olan bunu da yedirmem deyip de hani benzerine çizip yeni bir karakter yarattıkları da, illa da oluyor, illâdı evet. oluyordur diye düşünüyorum. Hani Jack Kirby Marvel'ın ayrılıp DC'ye gittiğinde nasıl bir manteliteyle gitti? Kırgınlığı var mıydı bilmiyorum ama götlük olsun, hani yapmış olsun diye yapmış o diye evet, Dark Side yaratıyorum ulan <gülüyor> demiş olabilir. Şeye de ilgili de biraz konuşalım istiyorsan. İstiyorsan soru cevabı yap. Böyle devam edelim. Tamam, soru cevabı yapalım. Öyle devam edelim. Sorularımız e, Warner tarafından veriliyor. Bunlar onaylı sorular. Dolayısıyla uydurmuyoruz. E, uydurmuyoruz. <gülüyor> Bazen hani kim soruyor lan bu soruları diyenler çıkıyor da. <gülüyor> evet, sorumuz şu arkadaşlar. Batman v Superman: Adaletin Şafağı filminde Diana Prince ve Wonder Woman karakterini canlandıran İsrailli oyuncu kimdir? Sorumuz bu. Tekrarlıyorum. Ee, Batman ve Superman Adaletin Şafağı filminde Diana Prince ve Wonder Woman karakterini canlandıran İsrailli kadın oyuncu kimdir? Sorumuz bu. Sorumuz bu. Cevabın ee, cevabını Cevabını da info at gigsra.com'a gönderebilirsiniz. Biletlerin çekilişlerini biz 18'sinde yapıp duyuracağız. 19'unda da herkesin biletlerini teslim etmiş olmayı. Umuyoruz çoğunlukla da şeyden yaptığımız için, e-mail üzerinden yaptığımız için. Sosyal medya üzerinden dağıttığımız biletleri de biz duyuruyu yapar yapmaz bize e-mail olarak e-mail yazmanızı isteyeceğiz. Ne kadar hızlı bize geri dönüş yaparsanız bize biletlerinizi o kadar hızlı göndeririz. O zaman burada kısa bir ara mı vereceğiz? Kısa bir ara verelim. O zaman kısa bir ara vereyim. jonan no Döndük mü? Döndük. Ne koyduk müzikleri? Kim bilir? <gülüyor> Göreceğiz. Göreceğiz. Valla biz de arada bu süper katlardan bir tanesini izledik. Baya 9,5 dakikalık eski bir süper kattı. Baya başarılıydı ama. Baya başarılıydı. Ya yani bildiğin hakikaten böyle sanki 24 bölümlük sezon çekmişler de... O Çektikleri sezon. Değil mi? ne kadar dolu dolu yani. Evet, e, sezonun fragmanı yayınlanıyormuş gibi. Yani daha devin de bahsettik şu var bu var falan filan diye de, yani bahsetmediğimiz bir de bir sürü şey var. İşte. Ya işte hani onu çok sildirir sığdırı... nasıl sığdırırlar sığdırabilmişler midir ki falan endişesiyle değil de belki de dolu dolu bir film geliyor ümidiyle beklemek lazım. Yani o konuda haklısın. Fakat şöyle de bir gerçek var. Hani bir film içerisinde birden fazla konu anlatılmaya çalışıldığı zaman genellikle sıçış olduğu için bir endişe oluyor. E tamam Spider-Man 3'de yaşadığımız şeyden bahsediyorsun mesela. Evet. Yani. Amazing Spider-Man 2'de yaşadığımız evet, şey. Evet Amazing 2'de. Eğer Amazing 3 gelseydi toparlanırdı belki kendini biraz affettirirdi. Ama ne yazık ki gelmedi. Bu arada Sony'de Venom filmi çekeceğiz deyip Böyle bir açıklama yaptı. Şimdi Spider için tarih verdiler galiba. Spider için verdiler tarih. 2017 değil miydi? Hı hı. Vallahi güzel şeyler oluyor. Hem Marvel'da hem de tarafında. Bakalım göreceğiz. Yani Spider solo filmi gelecekse kim olacak acaba bunun düşmanı? Çünkü orijin anlatmayacağız demişlerdi. Neyse göreceğiz yani podcast, Spider podcast'ına da Okey. Peki şeyi sormak istiyorum. Banal bir soru ama hani genel pazarlama konsepti bu. Durgu üzerinde gittiği için. Şu ana kadar bize gösterilen fragmanlarda ve işte e, zıvırlarda zıvırlarda gösterilen iki tane taraf var. Bu Superman e, hani, olağanüstü ve büyük bir güce sahip olması. Sen o, o dönem o dünyada yaşıyor olsan Superman'e karşı çıkanlardan mı olurdun Yoksa Superman'i tutan taraflardan mı olurdun? Bilmiyorum ya yani. Onu yaşamak lazım herhalde ama cidden bilmiyorum. Şimdi şöyle de bir şey var. Açıkçası fragmanların Ilk, i̇lk fragmanın ve ikinci fragmanın yayınlandığı dönemde ben Lan bu filmde Batman'ci değil de Superman'ci olacağız galiba hı hı. falan demeye başlamıştım. Yani hani, hani bu Ben Affleck'in kötü oynuyor gibi görünmesinden de kaynaklanıyordu. Bir de Man of Steel filmi bizi iyi hazırlamış belki de yani. Hı hı. Man of Steel filmi iyiydi yani. O filmden çıktığımızda evet vurdu kırdı ama işte bir amaç uğruna değil. Bize az çok verebilmişlerdi. Hani sonradan bu muhabbet tekrar ortaya çıktığında oturduk. Biz de üstüne düşündük ama yine de bizim için okeydi. Evet. Yani, yani <gülüyor> o, yüzden o eleştiriler de... çok batmamıştı bana açıkçası. Evet. O yüzden de herhalde sorduğun sorunun cevabı az çok Superman'in tarafında olacağım gibi duruyor biraz. Ya ben günümüzde de hani çok böyle politik olayları... Etliye sütliye çok karışmayı sevmeyen bir insan olarak. Herhalde ben de Batman'in bu aşırı en ufak bir şüphemiz varsa bile onu mutlak kabul etmeliyiz, yok etmeliyiz. Sırf o söyleme bile karşı olmak için bile Superman'i tutabilirdim gibi geliyor. Tamam Superman karakterini Batman karakterini biz siz bir roman okurları olarak bildiğimiz için böyle çok daha rahat konuşabiliyoruz belki. Ama bilmiyorum adam gidip de işte ağaçlardan kedileri kurtarıyorsa batan gemileri şey yapıyorsa ve ben burayı da yöneteceğim hacılar gibi bir söylemi de yoksa benim öncelikli dürtüm veya içgüdüm hassettir bu herif yarın öbür gün tepemize çıkarsa olmazdı herhalde. Benim de olmaz Yani Batman'in bu yorumlamasının çok karanlık olacağını zaten bize söylemişlerdi. Hatta yanlış hatırlamıyorsam kim bir tane Batman filmi yönetecekti, yazacaktı? Goyer mi yazacaktı yoksa Hatırlamıyorum kendisinin adını şu anda her zamanki gibi <gülüyor> ama diyorlar ki o versiyonu kullanmamamızın sebebi ya da işte o filmin gerçekleşmemesinin sebeplerinden bir tanesi o filmde Batman'in hakikaten böyle bir tam bir anti kahraman olduğu yani adam öldürmese bile işkenceci olarak yorumlanabilecek bir karakter olduğunu söylemişlerdi. Yani bu filmde de sanki birazcık daha o tarafa kayan bir Batman görüyoruz gibi baya bir çünkü... Yakaladıkları adamların üstüne damga falan basıyor herif. Yani Şey gibi şeyleri basarlar ya bu öküzleri falan. E, tamam işte yani Dark Knight gibi sonuçta hikaye. Evet. Durum Dark Knight'ı gerektirecek bir durum mu? O, o da biraz kafa karıştırmıyor değil. Evet. Çünkü... Hani ama Dark Knight'tan onu ödünç almış olmaları hani gönderme olarak bile Hı -hı. tek başına bir şeydir. Hikayeyi bu göndermeyi yedirememiş olabilirler. Onu izleyince göreceğiz. Fragman da gördüğümüz kadarıyla lan onu neresine sığdıracaklar. Hani <gülüyor> anlatacaklar bize diyebiliyoruz evet. Ama filmi görmek lazım. Dark Knight'taki ortam hatta hakikaten şey ortalığı bok götürmüş. İşte çok mutantlar denen var. işte çeteler var sokaklarda. Süper kahraman denen şeyler kalmamış. Herkese Superman yok etmiş. Falan filan. Gibi bir durum var. Sikerler diye işte emeklilikten çıkan bir Superman görüyoruz. Batman. Yani işte Batman görüyoruz. Burada hani sadece ve sadece Man Steel'i değerlendirdiğimizde hakikaten dünyaya bok götürecek bir durum sadece o olmuş. Ve bu kadar sert bir Batman'i doğrulayacak herhangi bir altyapı henüz göstermediler bize. Hakikaten hem fiziksel olarak hem de mantalite olarak çok nasıl desem sağlıklık bir tek düşünce yapısına sahip bir Batman görecekmişiz gibi en azından şey bu ikisi kanka olana kadar ben görecekmişiz gibi Türk Hava Yolları reklamlarında da kötü durumda gözükmüyordu diyor. Yani. Evet çünkü şeydi orada o yeniden yaptık acılar işte e, operamıza gelin bilmem ne falan filan gibi bir şey vardı çünkü fragmanlarda. E o da biraz yeni 52 Batman, yani 52 Batman'de de tekrar yani zaten Scott Snyder'ın en çok üstünde durduğu şey o şehir Gotham hı hı. ve Wayne'lerin o şehri tekrar tekrar kuruyor olması. 20 senede, bir, 50 senede, bir, 10 senede bir bu zaman gittikçe hı hı. daralıyor ama tekrar tekrar o şehri kuruyorlar. Vayner. Ve en son Bruce Wayne de bunun işte mirasçısı olarak o da şehri tekrar sıfırdan kuruyor. Hı hı. Yeni Eylik'teki hikaye ana hikaye bu aslında. Yani şu an son iki senedir falan. Yani şehir faktörü bu filmlerde ya yani en azından Batman V Superman filmde ne kadar etkili olacak bilmiyorum çünkü. Nolanverse'deki da hani. Çok aşırı ön planda bir karakter kullanımı şeklinde kullanılmamıştı. E değildi zaten. Normal bir şehirdi yani. O Gotham gibi değildi. E, alışık olduğumuz Gotham gibi değildi yani. Bu filmlerde de hani onca olan bitenlerin arasında hani var yine. Bruce Wayne ile Clark Kent karşılaştığında işte şey diyor Bruce... Yani İçimdeki Gotham'dan kaynaklanıyordur bu bakış açım falan filan. Palyaçık kılıklı ucubelerle çok uğraştık biz falan gibi laflar söylüyor. Yani Gotham'ın geçmişine dair yani bir iki tane böyle gönderme evet. var. Çünkü senin de dediğin gibi Türk Yolları reklamlarında da hani yeniden karanlık bir dönem atlatmış bir şehir olarak tanıtılıyor. İşte gece hayatı vırzı vırlardan bahsetmeden önce. Şey sahneleri var işte Joker'e gönderme yapılan sahneler, sahneler var. İşte sen aileni ölümüne sebep oldun yazısı olsun işte Robin'in üstündeki kıyafeti üstündeki o şey grafiti olsun sonra bir ara çok konuşuldu sonra unutuldu bir tane böyle şey ne köprü altı mı diyeyim yoksa sığınak mı diyeyim öyle bir kolonların olduğu bir yer vardı ya Hı -hı. orada işte Redditler'in soru işareti Hı -hı. vesaire ha ha ha yazan duvar yazıları vesaire hani orada da Gotham'un geçmişine dair bir gönderme atıf var fakat son birkaç ay içindeki promo çalışmalarında hiç tekrar değinilmedi ona. Evet çünkü bir yandan Suicide Squad da geliyor. Oradaki aynen. Joker'in Robin olma ihtimali üzerinde duruluyor falan. Yani Joker'in <gülüyor> cameo yapma ihtimalinden de bahsediyorlar filmde. Suicide Squad'da da Batman'i göreceğiz. Evet. Fragmanlarda görmüştük. Mor renkli arabanın üstüne evet. takılan. <gülüyor> ya yani bilmiyorum en son Batman ve Superman'de yapılan Batman ve ile ilgili yazılar Yazılarımdan bir tanesinde de şeyden bahsetmiştim. Şeye sormuşlar. Ben Affleck'e sormuşlar. Demişler ki bu Warner Bros'un franchise franchise'ları ile ilgili ya birazcık da şüpheli yaklaştığına dair söylentiler var. Buna ne diyorsunuz diye. Yine orada da hani hep söylüyorum bunu. Tekrar ediyor olmamdan sıkılmış olabilirsiniz ama Ben Affleck çok güçlü bir şekilde yo hepsi çok güzel olacak diyemiyor. Evet. Bazıları kötü olabilir ama yine de biz hepsini çekeceğiz diyor. Yani stüdyo bende sıkıntı yarattı. Göreceğiz. Şurada filme ne kaldı? Ne kaldı? Bir buçuk hafta mı? Yani o 12 gün falan işte. Bir şey kalmadı. Bir şey kalmadı. Peki senin filmle ilgili ya bunu kesinlikle görmek istiyorum ya da şöyle bir şey olsa süper olur dediğin bir şey var mı? Yani ben klasik Dark Knight sahnelerini beyaz perdede görmek istiyorum. Kare kare. Ki bir tanesini Fragment'te gördük betmenin kancasıyla sırtı Hı -hı. duvara. Aynen. Ve Güzel orada, bir kapaktı. Evet orada aslında yıldırımdır be o kap karanlık olur falan o Frank bir kapak. O benim çok hani sadece bir müzikli efsaneleşmiş bir kapaktır yani o efsaneleşmiş sahneyi gördük. O tarz sahnede daha çok sahne görmek istiyorum açıkçası. Atı görecek miyiz sen bana onu söyle? Atı görmeyeceğim zannetmiyorum. <gülüyor> Onun dışında da hani filmden en büyük beklentim... Bilmiyorum ya bir sonraki filme güzel bir geçiş olsun ya. Hani ben memnunum fragmanlardan genel olarak. hani Ve filmden de ümitliyim. Yani belki hani The Justice League ekibinden bir de Green Lantern'a sokabilseler araya hoş diye düşünüyorum ama olmayacak galiba. Evet. Ona dair en ufak bir sahne ne bileyim işte Marvel'ın normalde After Credits'te yaptığı gibi Batman yüzüğünü bulabilir falan, <gülüyor> hani... <gülüyor> Güzel bir sahne olabilir mesela. Yani bir gönderme bekliyorum açıkçası. Ben şeyi çok merak ediyorum. Gösterecekler mi? Wonder Woman'ın şey ipi Ha ipini ne? Çünkü klasik Wonder Woman'ı düşündüğümüz zaman genellikle kalkanla kılıçla pek düşünmeyiz. Hani bilezikleri ve şey vardır. E, i̇pi. İpi var. İpi vardır. Kılıç kalkan muhabbetine hani çok zorlu savaşlar olmadıktan sonra hani çok da kullandığı araçlar değildir. Fragmanda kılıç kalkanını gördük. Evet. Fragmanda kılıç kalkanını gördük. O da aslında direkt biraz daha yeni 52 evet. göndermesini. Lasso'yu görecek miyiz? Olabilir. Düşünmemiştim bunu hiç ama. Yani simgesel bir, evet. e, yani ikonik bir silah olduğu ya için. İlk poster çıktığında bu konuşulmuştu. Böyle bir Hı -hı. görecek miyiz acaba diye. Bundan sonra çıkmıştı benim efendim. De. Merak ediyorum aslında. Hani ben şeyi falan beklemiyorum açıkçası. Görünmez uçağı falan filan Yok, da. ben de. Evet. Lasso'yu e, merak ediyorum yani. Bir de henüz Değil iyisi tamam Nolan çekmiyor bunları belki ama hani Nolan'la beraber başladığı bir daha gerçekçi Evet. süper kahraman hikayeleri verme durumu var. Daha gerçekçi ve daha karanlık. Hı -hı. O yüzden de o aşırı uç bilim kurgu elementleri gerçi. Yani cyborg girecek. De, cyborg girecek. <gülüyor> Artık Lex Luthor mu kim yapıyorsa bir Frankenstein yaratacak falan hani. Evet evet. O yüzden de çok emin değilim yani, ne beklemem gerektiğinden o konuda. Ya Bence o yine adını unuttum yazarın. <gülüyor> <gülüyor> hem Batman ve Superman'ın rewrite'ını yapıp hem de işte Justice League'i yazan herif. Geçen röportajını da koymuştum siteye. Justice League için bayağı Atlantis Amazon Savaşları'nı falan okudum. İşte bütün DC devamlılık hikayelerini okudum falan filan fizikten mitolojiye bir sürü araştırma yapmak durumunda kaldım falan filan gibi şeyler söylemiş. Ben Justice League tarafında sonuçta Aquaman'ın birazcık daha ya da işte diğer Justice League üyelerinin birazcık daha ön planda olacağı bir film olacak neticesiyle Justice League filmi olduğu için sadece Trinity bazlı bir hikaye evet. olmayacaktır. Atlantis ile Amazonların arasında bir dava Olacak mı, olmuş mu? Ya öyle bir beklentim oluşmaya başladı. Şimdi o gerçekliği de kıracak işte onları. Evet. Yani. D.C. ayrı bir yere taşıyacak. D.C.'nin sinematik evrenini. Çünkü yani direkt Atlantis vs. şeye diince Amazon deyince benim aklıma tabii ki Flashpoint hikayeleri geliyor ve eğer Nike Batman işte bir rüya ya da bir alternatif evren hikayesi ise belki de işte orada farklı kırılımlar vesaireler de. Alternatif hikayeler de görebilirim. Örtüyü'ye kadar götürdüm konuyu yani. Evet. Olabilir mi acaba diye düşünmüyor değilim açıkçası. Bunu daha önceki podcastimizde de konuşmuştuk galiba. Ben yani multiple earth konusuna veya örtüya gireceklerini zannetmiyorum. Hı. O zaman da demiştim hani keşke girseler ama sinemaya gidip izleyen el halde böyle bir ne oluyor lan falan. 300-500 <gülüyor> kişi kalırız Türkiye'den herhalde hani kalan gider izler mi bilmiyorum. Kafalar çok karışır gibi geliyor bana yani. alternatif e... Evet. Bence de o yüzden girmemeyi tercih edebilirler gibi geliyor. Bir de onun hani Nightmare Batman'in de kabus sekansı olduğu söylendi falan. Hmm. Hani, muhtemelen de öyle çıkacak. Bir de çüş ya. Bu bütçede bir filme de böyle bir ah, bu rüyaymış sahnesi mi koydunuz? Allah belanızı versin diyeceğiz. Ama bir yandan da Dark Side'a bağlanıyor olması belki işte bir kabus değil de vizyon, e, vizyon tarzı ya da öyle bir şey olabileceği. Çünkü Birisi öyle bir teori ortaya koymuştu. Bu aslında Batman'in kabusu değil, Wonder Woman'ın kabusu. Eğer bu iki kahramanın işte dost olamaması durumunda işte neler olabileceğini hmm. bu vahi iniyor şey Wonder Woman'a. E. Ve Wonder Woman bu yüzden gelip "Acılar siz aslında kankasınız falan yapmayın böyle." demek için geldiği ile ilgili bir teorik vardı. Hmm. Ve Hani aklı da yatmıyor değil mi? E, bu da böyle çıkarsa böyle. bir senaryonunda işte %80'i az çok öğrenmiş olurdu. <gülüyor> Çünkü anladığım kadarıyla şey bağlayacaklar gerçekten. Mitolojiye bağlayacaklar şey Wonder Woman'ı. Çünkü Wonder Woman filminde işte 1. 2. Dünya Savaşı'ndan sahneler var. Kadın yaşlanmıyor. İşte Hı. bilmem ne. Yarı tanrı demigod bir karakter olarak konumlandıracaklar gibi geliyor. Akvamende keza öyle. Dolayısıyla eğer gerçekten hani Yunan tanrıları ile bağlantısı olan bir e, karakter olacaksa e, Hermes gelip de bir vahiy indirmiş olabilir yani. <gülüyor> Göreceğiz. Onun dışında Jesse Eisenberg konusunda ne diyorsun? Mesela ilk duyurulduğunda ben Eisenberg'den Lex Luthor mu olduğundan tut. Ben yeni dönem işte süper kötü. Mark Zuckerberg gibi bir adam olmalıydı zaten ne kadar bir sürü yorum vardı ya açıkçası ben de başta olur mu lan acaba falan dedim ama olmuş gibi duruyor farklı bir yorumlaması denilebilir hani Hı -hı. Lex Luthor ve bence ya beni rahatsız etmiyor ya açıkçası beni de rahatsız etmiyor hani Lex Luthor'un oturmuş bir kimliği var sonuçta çizgi romanlarda. Ama bence günümüzde daha uygun olmuş. Çünkü iki yüzlülüğünü de gösteriyor en azından fragmanlardan da gördüğümüz kadarıyla söylüyorum tabii. Hani dışarıya birazcık daha sanayi. Daha modernize edilmiş hali. Evet, e, gençlere hitap edebilen hani superstar iş adamı imajı. Bu tarz birimleri bir de son çizgi roman uyarlamalarında sık sık görüyoruz. Yani aynı şeyi Mark Miller'ın çizgi romanından uyarlama olan neydi? Kikas. Kings Kingsman Kingsman Kingsman'de de öyle bir şey gördük mesela i̇şte şeyin Samuel Jackson'ın yaptığı evet. karakter öyle bir karakterdi. Daha da göreceğiz bu tarz bilanları çünkü modern dünya şu an bu tarz zenginlerle dolu. Evet yani onların birer parodisi çizgi romanlarda her zaman olacak yani en azından bu bu dönem için hep Olacak yani. Gerçekten öyle. Çünkü medya yüzü olan insanlar sadece böyle aşırı karizmatik ve hani uzaktan seyrediler olmaktan çıktılar. <gülüyor> Bu adamlar işte şey Popülerler. Evet, magazinler, popüler, magazinerler falan. Hani. Sosyal medya üzerinden sadece şirketleri adına değil de şahısları da bir marka haline gelen insanlar. İşte Elon Musk olsun şey olsun, Zuckerberg olsun, sen söyle Bence son otoriter lider e, iş adamı. Trump'ı bile sayabiliriz. Diyeceksin. Evet Trump'ı bile sayabiliriz ama eski kafa adamlar hala var evet ama tanımıyoruz etmiyoruz. kok kardeşler olsun ne bileyim bilmem şelin bilmem nesi olsun. Bu adamlar evet belki arkada milyarlarca dolar yönetiyorlar dünyamızı bok ediyorlar. Farkında değiliz bu heriflerin varlığından yokluğundan. Bizim bildiğimiz adamlar sosyal medyaya çıkıp şeyler diyenler işte tet talk'a çıkıp şeyler diyenler ne bileyim işte reddit'te esmeyening yapan tipler. Bizim yeni nesil iş adamı rol modelimiz artık bu eduplar. Evet. Dolayısıyla indeksin de buna kaydırılmış olması bence gayet mantıklı. Önce dediğim gibi başta da söylediğim gibi iyi bir modernizasyon bence karakter için. Evet. Sadece ve sadece işte bütün karakter cesiayz'ın bugün oynadığı çoğu karakterden çok da farklı olmaması belki bir eleştiri noktası olabilir ama onu da filmi izledikten sonra değerlendirebileceğiniz evet. bir şey. Cyborg'un orijinini ben çok merak ediyorum. Ne yapacaklar? Çünkü uzaylı bir teknoloji değil tam olarak Cyborg'un ki. Martian görecek miyiz? Marsınla ilgili bir şey söylemediler. Supergirl'da kullanıyorlar Martian'ı şu anda. Yani şu yüzden merak ediyorum. Hatta ben e, böyle bir komplo teorisi de geliştirmiştim daha önce. Man of Steel'de gerçi sadece bana ait bir komplo teorisi değil internette de sonra konuşuldu bu. Man of Steel'de ilk filmde yani gördüğümüz generalin e, Martian olma ihtimali üzerinde duruluyor. Supergirl'de de oynuyor Hı -hı. o generali. Rulünü devam ettiriyor yani kafasında gibi düşünürsek Hı -hı. diye başlayan böyle şeyler bakın hani Oradaki general de zenci, işte oradaki bilmem ne de bilmem ne. Bunlar üzerinden bir komplo teorisi geliştirilmiş. Bana çok yakın da gelmiyor, çok uzak da gelmiyor ama öyle bir ihtimal olması bile eğlenceli. hani. Aslında ben Martian görmek isterim. Martian, Martian Manhunter görmek isterim. Ama bilmiyorum şu andaki yapıya uygun mu değil mi? Yani anladığım kadarıyla uzaydan uzak durmaya çalışıyor Warner Bros. Öyle bir hissiyat aldım Green yüzünden. O yüzden Superman dışında bir uzaylı sokmak istemeyebilirler. Bilmiyorum yani ben yine de hani eğlenceli olabilir gibi geliyor bana görsek. Peki Jason Momoa da çok eleştirilmişti. E ama konuya. onunla ilgili hala ekstrem görsel gör, görmedik. Bu filmde ne kadar göreceğimiz belli değil. Belli değil. Görmeyeceğimize dair de çok söylenti çıkarıldı bir ara. En son bizim Jason Momoa ile ilgili gördüğümüz görsel Zack Snyder ile birlikte şey, kostüm deposunda paylaştıkları bir sosyal medya fotoğrafı vardı. Ama orada da Jason Momoa'dan çok arkadaki kostümler konuşulmuştu. Evet. İşte ucundan köşesinden şey flash kostümü görünüyordu. İşte şey kostümü görünüyordu. Ee, Aquaman kostümü görünüyordu. Batman zırhına benzer siyah bir zırh vardı. Yani o ilk lan Jason Momoa'dan da Aquaman mı olurmuş furyasından sonra da çok üstünü düşünmedi. Ben hala aynı fikirdeyim ama yani. Yani ben hala... Jason mama adına kanalan olmayacağını düşünüyorum <gülüyor> ama yine de her zaman hani DC'nin yaptığı oyunü seçimlerinde bekleyelim filmi diye düşündüm hmm. yani çünkü ne olursa olsun Batman Superman filmi izleyecek olmak beyaz perde de hani her şeyin önüne geçiyor gibi. Ben biraz böyle şey e, filmden yana önyargılı izleyeceğim filmi izlerken yani öyle 3-5 şey görüp canımın sıkılmasıyla Filmden nefret edeceğini düşünmüyorum ya. Yani. aynen. Ben şu konu... ne olursa olsun sevecekmiş gibi geliyor. Şu konuda ben kendimi inandırmış durumdayım. Ha bir fan olarak görmek istemediğimiz şeyler görebiliriz ya da görmek isteyeceğimiz şeyler görmeyebiliriz. Yani ee, bu... Eleştireceğimiz noktalar olabilir Menos fakat Noel konusu ne zaman açılsa konuştuğumuz şeyler vardır ya hmm. şimdi işte, boynunu kırması, babası bilmem ne hani bizim de takıldığımız şeyler olmasına rağmen aşırı beğenmiştik mesela filmi. Ha. Ama aynı şeylere takılıp filmden nefret etmiş insanlarla da tanıştık yani. Evet. Yani şu şunu demeye getiriyorum ben. Ne olursa olsun ben acayip eğleneceğim bir film deneyimi yaşayacağımı inanıyorum. Kesinlikle. Yani bu DC filmi ya da Batman veya Superman filminin olmasından bağımsız yani hikayenin sürükleyici bir şekilde anlatılacağına eminim. Ve gayet de bize doyum verecek aksiyon sahneleri olacağından da eminim. Dolayısıyla eğlenceli bir film deneyimi yaşatacaktır diye tahmin ediyorum ben. O zaman e, soru cevap için sorduğumuz soruyu tekrarlayalım. Tekrar ondan yapalım. sonra yavaştan bitirelim derim ben. Okey. Sorumuz... podcastin Sorumuz... ortalarında bir soru sormuştuk. Evet. Sorunun cevabını info.atgigstra.com'a gönderebilirsiniz demiştik. <gülüyor> evet. Soruyu tekrarlıyorum. Batman v Superman Adalet'in şafağı filminde... Diana Prince ve Wonder Woman karakterini canlandıran İsrailli kadın oyuncu kimdir? Evet, sorumuz bu. Gayet basit bir soru. Kazanan Biz... kişi ne kazanacak? Kazanan kişi 2 kişilik Batman ve Superman Adaletin Şafağı ön gösterimine bilet kazanacak. Ön gösterim ne zaman? Ön gösterim 24 Mart Levent olaylarında olacak ve gösterim 9.30 gibi başlayacak. Kazananlara da tabii ki salon ve yer bilgisini detaylı olarak gönderiyor olacağız. Peki girişte çekiliş bilet... yapacağız gelen cevaplar arasından? Tabii yani soru kolay olduğu için soruyu yanlış tahmin edip gönderen kimsenin olacağını zannetmiyorum. Gelen cevaplar arasından biz random org üzerinden bir çekiliş yapacağız ve kazanan kişiyi de hem e-mail'i Yine hem de sosyal medya hem site üzerinden de paylaşacağız. Ha şunu da söylemek istiyorum birazcık da etkinlikten bahsedelim. Biz geçen podcast'te de bahsetmiştik de Deadpool etkinliğinde çok eğlendik filmi izlerken. Fakat hani içimde küçük bir şey kalmıştı ben. Ukde. Hani, ukde kaldı. Çünkü madem biz bizeydik hep birlikteydik orada. Keşke herkese bir tanışma muhabbet etme fırsatımız olsaydı. Öyle bir e, şey organize edemedik diye çok üzülmüştüm ben. Hani orada organizasyonel bir Takım şeyler de oldu çünkü yani son anda salonu, salonu değiştirdik işte. saati değişti yani bir, bir 10 dakika falan ileriye alındı çünkü bize daha büyük bir salon verdiler. Hani onun koşuşturması vardı vesaire bizde çok böyle aşırı sosyal insanlar olmadığımız için herkese evet, gidip biz de, de Biz, biz giyikler olarak evet. demek lazım belki ee, biz de buradayız. Sen kimsin falan filan deme şeyimiz de olmadı. Bu ön gösterime katılan arkadaşlar, katılma fırsatı bulan arkadaşlar, yani biz ifşa olduk sonuçta kim olduğumuzu biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bir tane işte Koreli göreceksiniz uzun saçlı, bir tane de uzun saçlı Alman göreceksiniz. <gülüyor> Bizi gördüğünüzde gelin muhabbet edelim tanışalım ne bileyim böyle bir şeyi özledim çünkü sen dükkandayken mesela dükkana geldiğimde orada başka biri de olduğunda sen tanıştırıyordun ha işte bu şu şu bu falan diye öyle tanışıp da arkadaş olduğumuz ve şu anda takılmaya üstü, devam ettiğimiz var, evet. evet bir sürü adam var. Yani madem böyle bir organizasyon var ve hani site aracılığıyla da hani daha geniş bir kitleye hitap edebiliyoruz artık böyle toplaşmalarda hani tanışalım arkadaş tanışalım. olalım kaynaşalım muhabbet edelim. İstiyorum açıkçası. Hani ben çekingen bir insan olduğum için. O yüzden gibi, kazananlar kaç saat önceden gelsin diyorsun. Vallahi biz ön e, bayağı erkenden orada oluruz herhalde diye düşünüyorum. Bence en az bir yarım saat erken gelsinler. <gülüyor> Konuşuruz muhabbet ederiz. Sen son dakika yine salonda eşikliy olursa da <gülüyor> zaman şeyiniz olur. Kaçırma ee, Filmi diyorum. kaçırma. Onun dışında ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Ha bu arada bu organizasyonu JBG ile de birlikte yapıyoruz Warner Bros. yani organizasyonun adı zaten Warner Bros. ve JBJ ön gösterimi. Ertan şey diyor bana hani istiyorsan söyle ama belki gelenleri bir güzellik yapacağız diyor. Ee, JBJ de bir sürprizi olabilir. Olabilir. Diyor. Evet. Yani ne olduğunu ben de bilmiyorum. Olur mu olmaz mı onu da çok bilmiyorum ama olabilir gibi bana söylüyor. Bizimiz olabilir katılanlara. Onun dışında bu organizasyonu yapmamıza izin verdiği için. Warner Bros'a da teşekkür etmek isterim. O zaman Warner ve JBC'de buradan hı hı. selamlar, saygılar olsun. Podcast'in başında dediğimiz gibi normalde video saygının çekeceği bir video üzerinden bu o, bileti dağıtma planımız vardı. Fakat e, videoyu zamanında hazır edemedik. Dolayısıyla bu podcast üzerinden bu bileti dağıtıyor olacağız. Onun dışında şeyi de söylemek istiyorum. Bize Bizim sitemizde... Küçük sağ üstte yazı gönder diye bir buton var. Çok efektif bir şekilde bunun tanıtımını yapamıyoruz gibi geliyor ama gönderenlerin de yazılarını editörümüz derleyip toparlayıp site üzerinden paylaşıyoruz. Konuk yazar olarak yayınlanan bütün yazılar aslında bizim değil de işte bize gönderilen yazılar oluyor. Ve şöyle bir politikamız var. Bize belli bir sayıda yazı gönderirseniz ve biz bu yazı, yazıları yayınladığımız yayınlıyorsak eğer e, bu belli bir sayının üstüne çıktığında bir yazarlık veriyoruz bu kişiye. Şöyle söyleyeyim, şöyle özetleyeyim onu. Duyuru ilk yaptığımızda konuk yazardan 20 yazı geldikten sonra konuk yazarın artık normal yazar kablomuza alınacağını evet. söylemiştik. Ama bazen bunu bunlarda inisiyatif kullanabiliyoruz. 20 yazıdan önce yazar yapabiliyoruz. Aynen öyle. E, bu gönderdiğiniz yazılara üstubumuza falan bağlı olarak değerlendirilenmiş. Yani söylüyorum. her yazınızı koyacağız diye bir garanti vermiyoruz. Fakat genellikle şu ana kadar gönderilenlerin çoğunu koyduk. Evet, %90'ını koyduk. %90'ını koyduk. Sadece okumak değil de siz de bir fikirlerinizi paylaşmak isterseniz hani az buz bir kitlesi olan platformu da kullanmak istediğinizi olursa yazılarınıza açız. Bunu da söylemiş olalım. Öyleyse podcast'ın sonuna gelmişiz diyelim. Diyelim. O zaman gikstra.com